Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed Rabbi şirahli sadri ve yasirli emri ve ahlul ukdata min nisani yefkahu kavli Arkadaşlar bidatın tanımını ne olduğunu sözlük anlamını terim anlamını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 muktedir olduğu bir şeyi yani yapabilmeye muktedir olduğu bir hususu Aleyhisselatü Vesselam terk etmiştir. Yani şöyle düşünmedi Aleyhisselatü Vesselam şurada ezan okuyalım İşte bu lafızlar Allah Azze ve Celle'yi zikreden lafızlardır onu öven lafızlardır. Şöyledir böyledir halkı toplayalım şunu yapalım demedi Aleyhisselatü Vesselam Ey yani namaza davet konusunda Allah Resulü ve Vesselam Yahudi ve Hristiyanlara e, muhalefet etti. Çan çaldırmadı, boyunuz denilen şeyi öttürmedi. Yani onunla herhangi bir çağrıda bulunmadı. Ey, ve Selam'in işte o rüyada görülüp kendisini de tasdik ettiği bildiğimiz ezan lafızlarıdır. Ve bunu beş vakit namaz için emretti. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demin ifade ettiğimiz küsuf namazlarında veyahut Efendime söyleyeyim e, Aleyhisselatü Vesselam yine bayram namazında bunu yapmadı. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in sünneti bu şekilde tecelli etti. Ey bu vakitte veya bu ibadet için Aleyhisselatü Vesselam'in ezan okutmaması. O yüzden kıyamete kadar da bu böyle sürecektir. Böyle sürmelidir. Burada hiç kimse kalkıp aksini iddia ederek ortaya yeni bir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 Enes adiyallahu rivayet ettiği bu haberde eşlerine sordukları zaman dediler ki bunları mı yapıyor Resulullah? Sonra dediler ki gerçeği dediler. Ayet sallallahu ve gelmiş ve e, Allah ondan razı olmuş. Geçmiş gelecek ayet sallallahu ve yani günahları olmadığı için Allah ondan razı olmuş ve cennetle müjdelemiş olduğu halde. O bir nebi iken gerçekten biz nerede o nerede? Dolayısıyla o hiçbir şey yapmasa da tabiri caizse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 Bir diğeri dedi ki e ben de yiyip içmeyeceğim Ey oruç tutacağım her gün Bir diğeri de evlenmeyeceğim Yani nefsim bunu arzu etse demen evlenmeyeceğim dedi Bu sözü söylemelerindeki Kasıt nedir arkadaşlar Yani zengin olmak değildi bunların niyeti Zengin olmak değildi Yani bu yolla zengin olunmazdı Veyahut Efendimiz'in keramet Sahibi olmak değildi Neydi? Allah Azza ve Celle'nin Rızasını kazanmaktı Bunu duyunca Allah Resulü Sert ve Selam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 ve selam dedi ki kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Burada Allah Resulü ve selam kendisine açık bir muhalefet olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla Allah Resulü ve selam namaz oruç veya evlenmek övüldüğü halde ve selam bunları nasıl uyguladıysa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 Eğer bunu yapmazsanız Allah kalplerinizin arasına ayrılık verir buyuruyor Aisset Vassalem ya da başka bir hadiste e, yüzlerinizi birbirinden çevirir diyor Aisset Vassalem. Ben namazda önümü gördüğüm gibi arkamı da görüyorum diyor Aisset Vassalem. Ve Allah Resulü Vassalem özellikle ilk üç saf arasında gezer tek tek ayakların ve omuzların birbirle birleştirilmesi konusunda Aisset eee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 Sünnet bedenlere hükmetmemiş. Dolayısıyla yani Sünnet hayatımızın çok az safhasında var. Bu böyle olunca efendim her Sünnetin her bidatın da bir Sünneti öldürdüğünü gördüğümüz zaman. Dolayısıyla Allah Azze ve Sellem eğer ip çekmemişse sen de ip çekme. Ayetullah Azze ve Sellem ölen için sela getirmediyse sen de getirme. Ayetullah Azze ve Sellem ezan duasını nasıl yaptıysa sen de öyle yap. Aleyhisselatü Vesselam nerede elini açtıysa duada sen de orada aç. Aleyhisselatü Vesselam ne yaptıysa yap bu sünnetin ta kendisidir. Aleyhisselatü Vesselam neyi de terk ettiyse terk et. Çünkü bu da sünnetin ta kendisidir. Aslı itibariyle mevcut olan, şerri olan bir hususun keyfiyeti yönüyle yapılması az önce ifade ettiğimiz gibi izafi bidattır.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 Adva'ul Beyan adlı eserinde ciz altı sayfa 317 ve 320'de terkin de fiil olduğu konusunda faydalı bir faydalı bir mebhas var. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in terk ettiği ameli terk etmenin sünnet olduğunu güçlendirmektedir. Yani Alleme Şankiti'nin bahsi geçen eserde eserde bir vahis var. Bu da Resulullah Aleyhisselatü terk ettiği ameli terk etmenin sünnet olduğunu güçlendirmektedir. Çünkü sünnet Resulullah ve Sellem'den söz, fiil, takrir ya da sıfat konusunda varit olan şeylerdir. Sünnet Resulullah ve Vesselam'den söz ey Aleyhisselatü Vesselam'ın lafızları yani sözlü olarak ifade ettiği bir şey Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnet ey Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili bizzat yaptığı, ey bir de takriri, ey Aleyhisselatü Vesselam'ın sükutu örnek verelim sahabe diyor ki ne biz diyor güneşin batmaya yakın olduğu bir dönem mescide girer namaz kılardık da Aleyhisselatü Vesselam bizi görür hiçbir şey demezdi dolayısıyla ey yani bu tahiyatül mescidle ilgili Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olarak bu namaz yani mescide girildiğinde kılınacak bu namaz ey Aleyhisselatü Vesselam'dir feize dehal ahadakum ilel mescid فَلْيَرْكَ عَرَكَعْتَيْنْ قبل أن لا يجلس. قبل أن يجلس. Ey yani a.s. diyor ki sizden birisi meclis, mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat kılsın. Sonra a.s. bununla ilgili bir vakit tahsis etmedi. E, kerahet vakti diye kabul edilen vakitlerde ashab diyor biz girer kılardık a.s. görür ses çıkarmazdı. Dolayısıyla bu da takriri sünnet. E, a.s. söz, fiil, takrir ya da sıfat konusunda varid olan şeylerdir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 ne de seslenerek çağırma vardı ifadeleri yani namaza seslenerek de çağırmadı bugün Esselatü Cami falan diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in iki namazı cem ederek kılması hakkında ne ikisi arasında ve ne de her birinin hemen ardından tesbihatta bulunmadığı ifadeleri gibi yani bazı haberler gelmiştir yani şunları terk etti gibi az önce işte bir kayımın ifade ettiği yani Ey uhud e, şehitlerini yıkamadı ay SİT VASİLEM e, ve üzerlerine de cenaze namazlarını kılmadı ve Allah AİS SİT VASİLEM bayram namazı için ezan okutmadı, kâmil getirmedi veya seslenmedi ya da Allah AİS SİT VASİLEM'in namazı cem ederken cem e, cem edilmiş bir namazın ne ikisi arasında ne de her birinin hemen ardından tesbihatta bulunmadı gibi ey şunu yapmadı gibi bu anlamda terk ettiklerini ikiye ayırıyor İbn Kayyum. İkincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir fiilin ashab tarafından nakledilmemesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir fiil işlemiş olsaydı ashabın çoğu ya da bir tanesi bunu nakletmeye dikkat ve ehemmiyet gösterirdi. Buna göre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 e, haber verildi. Aleyhisselatü Vesselam mucih şehitlerinde şunu yaptı, yapmadı, bayram namazında şunu terk etti, cem'in namazında şunu yapmadı gibi. Bir de diyor, haber verilmeyen. Haber verilmeyen. Yani şimdi ashab Resulullah Aleyhisselatü gördüğü bir şeyi ve işittiğini başkalarına ulaştırma konusunda ihtimam gösterirdi.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 Oruç diyeceğiz. Bir daire çizip oruç diyelim. Aleyhisselatü Vesselam orada nasıl bu ibadeti ifa etti? Alacağız. Aleyhisselatü Vesselam bunu da neyi terk etti? Terk edeceğiz. Bir de kendimize çizeceğiz. Dolayısıyla veya e cenaziz diyeceğiz. Yani cenazeler bölümüne bakacağız. Böyle bir daire çizeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam nasıl taziyede bulunuyordu? Nasıl cenazenin arkasına gidiyordu? Nasıl defin yapıyordu? Veya ne okuyordu? Nasıl dua ediyordu? Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığına bakacağız. Terk ettiğini terk edeceğiz.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 ee, haber vermedikleri şey de bizim için terk edilmiş sünnetler babındandır daha sonra i̇bn Kayyum rahimehullah bu konuya ilişkin çeşitli misaller zikrediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza başlarken niyeti dil ile telaffuz etmeyi terk etmesi, demin dedim ya bir daire çizin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 bu amellerin müstehap oluşu olduğu görüşü sünnete muhaliftir. Çünkü Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ameli işlemesi sünnet olduğu gibi terk etmiş olması da sünnettir. Terk ettiği bir ameli işlemeyi müstehap görmemizle işlediği bir ameli terk etmeyi müstehap görmemiz aynıdır. Yani biz bir şeyi müstehap görmemiz için Aleyhisselatü Vesselam onun ya, onu yapması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 ya da kılınmaması suretiyle terk edilmesinde bizzat terkin kendisi sebebiyle bir daçlık meydana gele gelebilir. Bir şeyin haram kılınması ya da kılınmaması suretiyle terk edilmesinde bizzat terkin kendisi sebebiyle bir daçlık meydana gelebilir. Yani bir şeyin yapılması şer'an helal olabilir ama insan bunu kendisine haram kılabilir ya da kasıtlı olarak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 وَلَا تَتَّبِيَ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ an sabili. Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ki işte bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyunuz, başka yollara uymayınız. Çünkü bu yollara uyarsanız sizi hak yoldan ayırırlar. Bu anlamda ilk derse bağlantı yaptığımız zaman yani bid'atın tanımlarını, şer'i tanımını efendime söyleyeyim ee, ondan sonra sözlük tanımını bununla beraber asli e, asli ve izafi bid'atın tanımını yaptıktan sonra özellikle es sünnet terkiye konusunun es sünnet terkiye Terkiyye Es-Sünnet-i e, es Terkiyye ve Selam'ın terk ettiğini terk etmenin sünnet olduğu bilinci bizim menhecimizde bir esastır Es-Sünnet-i Ameliyye Aysat ve Selam'ın yaptığını yapmakta sünnet olduğu bizim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 İnşallah bunlar üzerinde duracağız. Allah razı olsun sizlerden. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruk ve etûbu ileyk. selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.